53R Köşe Yazısı 53R.com.tr İbni Haldun'un 1332-1406 Mukaddime, Si ve Koçibey Risalesi'nden günümüzü okumalıyız. Amerikan Devlet Başkanı Ronald Reagan'ın bile 1981'de çok yararlandığı ilk sosyolog, ekonomist, tarihçi bilim adamı İbni Haldun şöyle diyor. Devletlerin kuruluşunda Vergiler düşük Gelirler yüksek olur. Yıkılışlarında ise Vergiler fazla. Gelirler az olur. İbni Haldun, meşhur eseri mukaddimesinde devletlerin hayatlarını beş döneme ayırır. Birinci dönem, zafer ve kuruluş. İkinci dönem, otorite ve yükseliş. Üçüncü dönem, refah ve ümran. Dördüncü dönem, kanaat ve duraklama. Beşinci dönem, israf, bozulma, yıkılma dönemidir. Bu son dönem sefaat, şehvet ve hırsların egemen olduğu ve devletlerin yıkılmaya ve çökmeye başladığı zaman dilimidir. Birinci yüzyılda 4, Murat Han ile 2. İbrahim Han'a sunulmuş Koçubey Risaleleri de Osmanlı Devleti için gerileme sebepleri ile çare ve uyarıları benzer bir şekilde belirtmektedir. Devlet idarecileri protokoller vasıtası ile halktan farklı olduklarını göstermeye başlarlar. Böyle zamanlarda israf artar, maaşlar yetmez, devlet hazinesi giderleri karşılamaz ve açık verir. Bir devletin yıkılmaya başladığının en önemli alameti ise vergilerin, devlet harcamalarını karşılayamamasıdır. Devlet açığı kapamak için çeşitli isimlerde yeni vergiler koyar veya vergi oranlarını artırır. Fakat lüks ve israf azaltılamaz ve masraflar artmaya devam eder. Bundan dolayıdır ki, Geçmişten ders alınmazsa, tarih tekerrürden ibarettir. Zaman zaman tarih laboratuvarında doğrulanmış bu kabil hakikatleri ifade eden bilgi kaynaklarını göz önüne alıp değerlendirmeliyiz. Şeyh Edebalı'nın Osman Gazi'ye verdiği altın öğüdü de her daim dikkatimize konu olmalıdır. İnsanı, milleti yaşat ki devlet yaşasın. Şimdi bu kuşatıcılıkla, kapsayıcılıkla içinde bulunduğumuz halin çarpık ilişkilerini daha iyi manalandırabiliriz. Allah, idarecileri basiretten, ferasetten, halkı da kral çıplak diyemeyen kavukluktan uzak tutsun. Uzak tutsun ki yöneticilerde laüsellik, firavunlaşma ile halkta gönüllü köleleşme, irade yoksunluğu ortaya çıkmasın, sosyal dilimler arasındaki statü ve refah açısından makas açıklığı adaletsizliğe, zulme kadar ulaşmasın. Ama yine de Bileşik Kaplar ilişkisi doğrultusunda toplum olarak hep birlikte sosyal, etik, ekonomik ve tabi musibetleri hak edenler hak ettiklerini bulmaktan masun olamazlar. Allah, ayırt etmeksizin, inanan, inanmayan, gelişmiş, geri kalmış, Türk, Arap, İsrailoğlu, Acem vs demeden aklını kullanmayanların üzerine pislik, beldi, afet, kargaşa, kıtlık, anlaşmazlık ve boğuşma vs'e yağdırır. Allah, hepimizin akıllarımıza mukayyet olmasını sağlasın. Bahattin Karagöz